ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الله كتاب التوحيد ادلى Risalesini okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Hatırlarsanız bundan birkaç dağsı önce Muallif Rahimahullah'ın kişiyi telaffuz ettiği takdirde, dilini aldığı takdirde, diliyle söylediği takdirde harama yahut küçük şirke yahut büyük şirke düşürecek elfaz şirkiye, şirk olan lafızlara konusuna girdiğini, lafızlar konusuna değindiğini söylemiştik. Bundan önceki Bablarda bununla ilgili bazı bir takım konulara değinmiştik. Bugün de e, alacağımız bab allah Teala'nın zikrinin bulunduğu yahut Kur'an-ı Kerim ile yahut Resul ile, Peygamber ile dalga geçmek, alay etmek, onların kadrini düşürmek, onların şanlığını düşürmekle ilgili bab. Bunu alacağız. Hepinizin bildiği üzere arkadaşlar. Yani tevhid kişinin kalbinde yaratanı tazim etmesini ne yapar? Lazım getirir, gerekli kılar. Yani tevhid bir manada da budur. Kişi Allah'ı gereğince ne yapmalı? Tazim etmeli, yüceltmeli. Takdir etmeli. Kadrini Allah-u Teala'nın e, azametini, yüceliğini bilmeli onun önünde inkisar etmeli, zillet halinde, zillet içinde bulunduğunu kabul etmeli. Nitekim zaten Allah Teala e, Nuh Suresi'nde buyuruyor. Ma alekum la tarcunelillahi ve kara. Yani Nuh aleyhisselam kavmine diyor ki size ne oluyor da Allah Teala'ya vakarı, büyüklüğü, azameti yakıştıramıyorsunuz. Ona uygun görmüyorsunuz. Buradaki vakar kelimesini İbn Abbas radıyallahu anhuma azamet olarak tefsir ediyor. Yani size ne oluyor da Allah-u Teala'yı tazim etmiyorsunuz? Gereğince hakkıyla yüceltmiyorsunuz. İşte tevhidin kalbi, kişinin kalbine yerleşmiş olan tevhidin, o kişi de e, o dinin sahibi olan Allah'a ondan sonra o Allah'ın göndermiş olduğu elçiye, Resul'e Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu kitaba Karşı kişide bir saygı meydana getirmesi lazım. O saygıyı oluşturması lazım. O saygıyı gerekli kılar yani o tevhid. Ve yani dil ile söylenen Selamun Aleyküm, aleyküm, selam, aleyküm. Al Dil ile telaffuz edilen bazı hususlar var ki bazı kelimeler bazı şeyler var ki ilim ehli diyor ki bu dil ile söylenen şey aslında kalpte olan içeride olan bir şeylerin eksikliklerin küfrün, şirkinliği, tezahürü, ortaya çıkışı, dışa vurusu. Bunlardan bir tanesi de diyorlar ki Allah Teala'ya mesela sövmek yahut Rasulüne sövmek, yahut kitabına sövmek, yahut Allah'ın diline sövmek. Veya yahut Allah Teala ile, Allah Teala'nın kelamı ile Kur'an-ı Kerim ile yahut göndermiş olduğu din ile, yahut resulü ile alay etmek, dalga geçmek. Diyorlar ki bunların hepsi kişiyi İslam ümmetinden, İslam milletinden çıkaran nelerden sayılır? Sebeplerden sayılır. Az sonra müellif rahimahullah bizlere burada konuyla ilgili ayet ve ayetin nuzulü sebebiyle alakalı sebebi nuzulüyle alakalı da hadis e, zikredecek. Bu ayet ve bu hadis ışığı altında zaten e, konunun ehemmiyeti e, bu hususun ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkacak. Yani ilim genelde zikrederken yani sövme ile sebbetme, hatırlarsanız geçen bahislerde dersler söylemiştik, sövmek ile bu konuda istihza, alay etmeyi aynı bapta zikrederler. Yani allah Teala'nın diniyle alay etmeyi, allah Teala'ya sövmekle, kitaba sövmekle, kitapla alay etmeyi, Resul'e sövmekle, Resul'le rasule, alay etmeyi aynı başlık altında incelerler. Çünkü derler ki ikisinde de ortak illet, Ortak sebep nedir? Ne yapmak, intikas etmek, onun kadrini düşürmek, ona karşı saygısızlık yapmak. Fıkıh kitaplarında da, yani bütün fıkıh kitaplarına baktığınızda irtidad, dinden dönme, dinden çıkma bahsine baktığınız zaman bunu ederler Derler ki, yani bunlardan bir tanesi de budur. Nedir o? Allah'a sövmek, Rasulüne sövmek. Kitabına sövmek, dine sövmek ve bunlarla alay etmek. allah Teala buyuruyor ki Tevbe suresinde ve biliyorsunuz Tevbe suresi genel manada münafıklardan bahseden, münafıkların e, ahvalini açığa vuran, sırlarını ortaya döken bir suredir. Bu surede allah Teala buyuruyor ki وَلَاِنْسَ أَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْدُ وَنَلْعَبُ diyor ki onlara şayet sor, soracak olursan bu yaptıkları bu yaptıkları şeyin sebebini, niye yaptıklarını, bu düştükleri hatayı, bu dilleriyle yaptıkları alay etmeyi peygamber ve peygamberin ashabiyle niye alay ettiklerini onlara sorarsan çünkü konunun biraz sonra ayetin iniş sebebini iniş sebebiyle ilgili hadisi okuyunca daha iyi anlayacaksınız ayetin manasını. Yani diyor ki Allahu Teala peygamberine onlara şayet Peygamber ve ashabıyla niye alay ettiklerini sorsan o münafıklara onlar derler ki inna ma kunna ve Yani biz kötü bir niyetimiz yok. Oyun oynuyorduk. Yani vakit geçiriyorduk. Derler. Yani dilimizde bu söylediğimiz alay ifade eden, peygamberin ve ashabının kadrini düşüren bu kelimeleri ciddi manada dilimize almamıştık derler. diye özür beyan ederler diyor Allah Teala. Kul ebillahi ve ayatihi ve resuluhu kuntum istehze'un Buna mukabil Allah Teala diyor ki peygamberine o zaman de ki onlara Kul ebillahi ve ayati sizler Allah ile ve ayetleri ile ve resulü ile mi dalga geçiyorsunuz Yani sizin dalga geçtiğiniz alay ettiğiniz insanlar peygamber ve ashabı ve onu gönderen allah Teala. Bunlarla mı alay ediyorsunuz? Yani allah Teala onların özrünün, özrünü biliyor. Özürleri biz alay ediyorduk. Dilimizde geldiği şekliyle böyle rivayette de gelecek. Yolda böyle bize şen şaklat olsun diye şen yolumuz çabuk geçsin. Yolun yolculuğunu unutalım diye e, böyle söylüyorduk diyorlar. allah Teala buna rağmen diyor ki yani özrünüz makbul değil. İnsanın diliyle Allah ile, Rasulü ile, Allah'ın Kitabı ile alay etmesi, onu intikas etmesi diyorlar ki küfürdür. Bu ayetten dolayı. Kurtarmaz sahibini. Biz işte fıkra anlatıyorduk. Kendi aramızda gülmek için böyle şeylerden bahsetmiştik. Biri diyor ki kurtarmaz, tövbe edecek. Bu sözlerin sahibi ne yapacak? Tövbe edecek. Tövbeye davet edilecek. Allahım ve rahmetli ve barakatı. La ta Allah sana diyor ki. La <lâ> ta'tazirû Öz, özür beyan etmeyin mazeretler sunmayın. Kad kefertum ba'de imanikum. İmana ulaştıktan sonra, imana vardıktan sonra, iman ettikten sonra siz kafir oldunuz. Kad kefertum ba'de Diyor Dikkat edağınız siz yani iman ettikten sonra kafir oldunuz. Şimdi bu ayette dikkat ederseniz bir iman vasfı var bu alay eden kimselerin dilleriyle, e, Allah ile, onun e, Resulüyle ve ashabıyla ileri geri konuşan kimselere ayette ne diyor? Ba'de iman ekum. İman ettikten sonra siz kafir oldunuz. Niye kafir oldunuz? Alay ettiğiniz için. Peygamberle ve onun ashabıyla alay ettiğiniz için kafir oldunuz. Artık özür beyan etmeyin diyor allah Teala. Onların mazereti ne? İnnemâ kunnâ nekûdu ve Biz eğlence... ...adına oyun oynuyorduk. Bunun için... ...bunları söyledik. Bu... ...ayetin... ...yani iniş sebebi olan olay... ...hadise... Tebuk... ...gazvesine giderken Müslümanlar... ...tebuk gazvesine gidiyorlar. Biliyorsunuz... Ee, ...tebuk... ...Suudi Arabistan'ın kuzey tarafına... ...Şam bölgesine yakın bir yer. Ürdün'e, bugünkü sınırlarıyla Ürdün'e yakın bir bölge. Hala Suudi Arabistan sınırları içinde orası. Ee, oraya Peygamber aleyhissalatü vesselamın sefere çıkmasının, gazveye gitmesinin sebebi bir e, duyum alıyor, bir haber geliyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Orada yaşayan Hristiyan Arapların Hristiyan Arapların ve Romalıların Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine e, ona karşı Araya geldiklerini duyuyor aleyhissalatü vesselam. Onlara İslam'ın, Müslümanların gücünü göstermek için sallallahu aleyhi ve sellem o yana doğru ordusunu ne yapıyor? Çeviriyor, hazırlıyor ve yola çıkartıyor. Tabi bu gazvede yine bilinen bir hadise. Münafıklar ne yapıyorlar? Geri dönüyorlar. Düşünün yani sallallahu aleyhi ve sellemin karşı karşıya kaldığı imtihana bakın. Beraber oturduğu, beraber Hatta arkasında namaz kıldığı insanlar Abdullah İbni Ubey liderliğinde ne yapıyorlar? Geri dönüyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yarı yolda bırakıyorlar. Arkasından vuruyorlar. Bir manada. Hatta bazı rivayetlerde geride kalanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalanların sayısının geriye dönen, münafıklarla birlikte giden nereden daha az olduğunu söylüyorlar. Yani ordunun çoğunluğu Yarıya yakın ve yarıdan biraz fazlası o münafıklarla birlikte geri dönüyor. Böyle bir imtihana döçeğe kalmış, karşı karşıya kalmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Gazve'de bu e, hadis, e, Hasan bir hadis. Hem merfu hem de mürsel olarak rivayet olmuş bir hadis. Merfu olarak hadisi i̇bn Ömer rivayet ediyor. Abdullah i̇bn Ömer rivayet ediyor. Tabi'inden de üç kişi rivayet etmiş bu kitapta naklo nakl nakl olunduğuna da göre. Bu kitaptaki rivayeti üç kişi rivayet etmiş. Muhammed ibn bunu Ka'b ve Zeyd ibn de. Eslem ve Katade. Bu üç tane tabii, bu hadisi rivayet etmişler. Tabi ta tabi'nin rivayetine ne diyoruz biz sahabeyi zikretmeden rivayet etmesine? <gülüyor> Mürsel diyoruz. Mürsel. Ne diyoruz? Mürsel diyoruz. Ama hadisin merfu yani sahabeden rivayet olunmuş tarafı da var. Hadis hasen bir hadis. Yani e, delil kabul edilecek de, mertebeye derece ulaşmış bir hadis. Diyor ki müellif dakale hadifu bazıhem fi bazı. Yani hadis e, alimleri bazen e, aynı hadisi rivayet eden 3-5 ravinin, tabiinin rivayetlerini alıp tek bir sıygayla, tek bir şekilde ne yapabilirler? Rivayet edebilirler, kitaplarına koyabilirler. Diyor ki yani bu üçünün hadisi birbirine ne yapmış durumda? Aynı şekilde bir araya getirilip aynı olay anlatıldığı için, aynı kısa anlatıldığı için tek bir şekilde rivayet olunmuş. Tek bir şekilde e, irad edilmiş. Kitapta yer verilmiş. Ennehu kâle fi fî gazveti tabuk mâ râ'aynâ mifle kurrâ inâ ha'ulâ. Tabuk gazvesinde bir adam çıkıp diyor ki, bizim kurralarımız Kimdir o kurralar arkadaşlar? Kur'an'ı okuyan, onu tefsir eden, onun anlamını bilen alimler. Yani ashab. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi. مَا رَعَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَاُلَا أَرْغَبَ بُطُونًا وَلَا أَكْغَبَ Bizler, bu bizim diyor, kurralarımız gibi, yemeğe düşkün, mideleri geniş, yalana dilleri o kadar çok alışık olan, çokça yalan söyleyen, وَلَا أَجْبَنَا اِنْدَ <دلِّقَى> Düşmanla karşı karşıya geldiklerinde de korkak olan daha başka kimse görmedik diyor bu zat, bu münafık. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını ve onların üzerinden de dolaylı olarak kimi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öyle vasfediyor ki, diyor ki bunlar diyor yani mideleri yemekten genişlemiş, büyümüş, yedikçe de artık yemeğe rağbet eden, yemeği isteyen insanlar dilleriyle de yalan söyleyen, dilleri yalana alışmış olan kimseler ve ürkek, korkak, pısırık insanlar diye niteliyor bu münafık. Tabii bu üç özellik aslında bu üç özellik aslında münafıkların özellikleri biliyorsunuz. Yani mesela hadislerde Peygamber Aleyhisselatü vesselam müminin tek bir mideyle yemek yediğini söylüyor. Yani mümin adam çok yemek yemez bu manada. Midesinin üçte birini havayla, üçte birini suyla, üçte birini de yemekle doldurur. Ama diyor ki aleyhisselatü vesselam, kafir diyor yedi mideyle yer. Yedi mideyle yer. Sonra, yalan konusunda da biliyorsunuz sözünü tutmayan, söz verip sözünden dayan adama Nebi aleyhisselatü vesselam bu özelliği kimin vasfı olarak niteliyor? Münafık alameti diyor. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de münafık münafıkun suresinde münafıklardan bahsederken ne diyor? Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Onlar her nidayı, her seslenişi, duydukları her nidayı, her seslenişi kendi aleyhlerine zannederler diyor. Korkaklar. Münafıklardan daha korkak kimse yoktur. Yani bu vasfettiği vasıflar aslında kendilerine layık olan vasıflar. Diyor ki ravi, yani Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu el-kurra. Bu nitelemelerde bulunan, bu sözlerde bulunan kimse bu sözleriyle aslında kimi kastediyor? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun ashabını kastediyor. Yani alimler bu bu hadisten ve bunun dışındaki birçok hadisten şunu söylüyorlar, dile getiriyorlar, çıkarıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına dil uzatmak bir manada Allah'ın dinine dil uzatmak anlamına gelir arkadaşlar. Çünkü Allahu Teala bu dini peygamberine göndermiş. Peygamberin de bu bu dini ümmete, insanlığa ashabı aracılığıyla ne yapmış? Tebliğ etmiş. Ashaba dil uzatmak Resul'e taandır, dil uzatmaktır. Ve aynı zamanda o dine ne yapmakla dil uzatmaktır. Feqale lehu Auf ibn Malik diyor ki Auf ibn Malik bu adama "Kezebta" Sen diyor yalan söyledin. Bu sözlerin gerçek değil. Doğru değil. Velakinneke munafik. Sen diyor bir münafıksın. Sensin münafık olan. Münafık olan sensin. La akhbiranna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ben diyor bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber vereceğim. Dikkat ederseniz burada bir ispiyonlama yok. Yani bazıları bunu ispiyonlamak olarak nemime olarak e, algılayabilir veya anlayabilir. Yani Allah'ın dinini savunma adına bir münkerin ortadan kaldırılması adına böyle bir haberin e, bildirilmesi, verilmesi dini bir vecibedir. Dini bir görevdir. Fezahebe avfun fezahebe avfu ila Resulü'lâhi sallallahu aleyhi ve sellem liyukbirahu fevecedel Kur'ân kad sebeqâ. Auf i̇bn Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme suratla gidip haber vermek için suratla gittiğinde bir de bakıyor ki Kur'an onu geçmiş. Ne demek Kur'an onu geçmiş? Ay. Yani Ondan önce Allah Resulü aleyhissalatü ayet inmiş. Feca'e zâlike'l-reculu ilâ Resulillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve kadir-te hale ve Az önceki o iğrenç, o kötü sözlerin sahibi olan zat, o adam, o münafık Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip özrünü beyan edecek. Ama Nebi aleyhissalatu vesselam artık devesine binmiş, devesini yola koymuş bir durumda. Devesini yola koymuş bir durumda. Fakale ya Rasulallah inna ma kunna ve netahaddasu hadithar rekb naqta'u bihi anat Özür beyan ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bizler kendi aramızda konuşuyorduk, eğleniyorduk. Arapça'da şey vardı, şey tesliye derler. Yani vakit geçiriyorduk. Yol yorgunluğumuzu atıyorduk. Onun için bu sözlere söyledik. Bu sözlere sarf ettik. Bu sözleri söyledik. Kalibnu Umar <gülüyor> tenni anzuru ileyhi. Hadisinin ravisi İbn Ömer diyor ki sanki ben şu anda diyor bu hadisi anlatırken o günü yaşıyor gibiyim. Yani gözümün önünde canlandı diyor. O kadar iyi hatırlıyor olayı. Bu adam diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin diyor mütallikan bi nes'ati naqat rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innal hijarata tankubu rijlaihi. Bu adam o gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin yularına asılmış, yularına tutulmuş. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın peşinden geliyor. Ayakları da diyor böyle yürürken Ayaklarına taşlar, yol, yolun üzerindeki o kayalar çarpıyor. Ayağı böyle parmakları paramparça oluyor, kanıyor. Bu durumda. Zelil durumda. Bu şekilde ikide bir aleyhissalatü vesselam diyor ki biz diyor alay yani bu Oyun oynuyorduk. Şaka yapıyorduk. Manasında sözler söylüyor. İçinde bulunduğu halde Nebi aleyhissalatü vesselam'ın devesinin yularına tutunmuş böyle aleyhissalatü vesselam'dan bir söz söylemesini bekliyor. Evet aleyhissalatü vesselam ona bir şeyler söylemiş. Ne demiş? فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ sallallahu aleyhi اللّٰهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ Sizler, Allah ile, yani bu sözleriniz Allah ile, Rasul ile ve allah Teala'nın ayetleriyle alay etmektir. Bu, bu manaya gelir. Siz onlarla mı alay ediyorsunuz? Aleyhissalatu vesselam onu abi yapıyor? Azarlıyor. Sürekli. Ve diyor ki La تَعْتَ Özür beyan etmeyin. Kad kefertum ba'de imanikum. İmandan sonra ne yaptınız? Küfre girdiniz. girdiniz. Kafirler oldunuz. İmandan sonra kafirler oldunuz. Ma yeltefitu ileyhi ve ma yeziduhu aleyhi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki bu adama devesinde tutulmuş olmasına rağmen böyle o zor durumda ayaklarına taşlar çarpa çarpa yürürken Diyor ki sahabe İbn Ömer radıyallahu anhuma, ona iltifat bile etmedi, bakmadı bile. Yani kafasını çevirip kulak bile vermedi onun sözlerine. Ama yezidehu aleyhi ve az önceki ayetin söz, ayetteki kelimelerden başka, ayetten başka ona hiçbir şey okumadı, bir şey söylemedi. Ne, ne diyordu Eylesat vesalama ona? "Ebillahi ve ayatihi ve resuluhu kuntum istehze'un." Sizler Allah'la, Resulüyle onun Allah'ın ayetleriyle alay mı ediyorsunuz? La <gülüyor> ta'tezihu. Özür beyan etmeyin. Kat kefertum ve ad imanikum. Sizler ne yaptınız? Küfre düştünüz. İmandan sonra küfre düştünüz. allah Teala ayetinde devamlı dedi ki İnnafu an taifetin minkum. Siz bir topluluğu affetsek bile muazzip <gülüyor> taifeten bir topluluğu da diğer topluluğu ne yapacağız? Azap edeceğiz diyor allah Teala. Bilim ehli burada şu ince manaya işaret ediyor. allah Teala'nın burada affedeceğiz dediği o topluluk diyor ki bu sözün sahibi olmayan o topluluk. Bu münafık olan, bu sözün sahibi olan bu kimsenin etrafında, civarında oturan bazı insanlar varmış. Bu münafık bu sözleri söylerken, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına dil uzatırken, onlar da bu zatı ne yapıyorlar? Dinliyorlar razı bir şekilde sukut ederek ve bu sözün sahibi olmamalarına rağmen böyle bir sözü telaffuz etmemelerine rağmen küfri olan bu sözleri duyup kalplerinden o şekilde rıza göstermeleri onlara ne yapıyor arkadaşlar? Onları bile neye düşürüyor? Küfre düşürüyor. Bu çok tehlikeli bir durum arkadaşlar. Buradan çok önemli bir ders çıkarması lazım günümüz insanının, biliyor musunuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: İslâm Suresinde, fakat Allah Azze ve Celle fil kitab. Allah Azze ve size kitapta şu buyrukları indirdi. En ida semiatum ayetillahi yukferu biha ve yustehezu. Allah'ın ayetlerinin diyor küfre Allah Azze ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini duyduğunuz zaman, falatak olduğuğum ahum. Onlarla alay edenlerle, onları inkar edenlerle ne yapmayın? Oturmayın. Oturmayın. Hatta hadisin gayri, konuşmuş oldukları konuyu değiştirmedikleri sürece, o alay ettikleri ve küfür ettikleri, inkar ettikleri konuları değiştirmedikçe diyor, onlarla oturmayın. Eğer otursanız ne olur? Inna Iden mitlehum. O halde sizler Inna Iden mitlehum. Onların aynısı olursunuz. Onlar gibi olursunuz. Yani küfre düşersiniz. Yani sadece Küfri sözü telaffuz etmek, sahibini küfre düşürmekle yetinmiyor. Onu o ortamda dinleyen, alay edildiğini gören, onlarla kah kah kah kah gülen, onların yüzüne gülümseyen, söyledikleri münkere, söyledikleri küfri sözlere, alay ettiği o sözlere ses çıkarmayan, insanların durumu da çok tehlikeli arkadaşlar. Bugün bazı şarlatanlar var, bazı kendini bilmez insanlar var. Televizyonlara çıkıp ne yapmaya çalışıyorlar? Güya kendince Allah'a tebliğ edeceğiz diye, Allah'a davet edeceğiz diye, kendi bulunduğu tarikata davet edeceğiz diye belli başlı televizyon kanallarına çıkarak orada Allah ile, onun Resulü ile, allah Teala'nın cenneti ile, cehennemi ile, Allah'ın dini ile insanların alay etmesine sebep oluyor bu insanlar. Bunların bulunduğu üzerinde bulunduğu durum çok tehlikeli, çok, çok tehlikeli arkadaşlar. Bu ayetin manası çok acık Ve şu... Sebebi nüzul çok açık. Sebebin, bu ayetin az önce okumuş olduğumuz konumuzla ilgili olan bab başlığının altındaki ayet ile ilgili. Nüzul sebebi çok açık. Yani insanın oturmaması lazım bu tür kimselerle. Bu tür kimselerle böyle yani bazen duyuyoruz, naklolunuyor bize. Adam televizyon kanalına çıkmış, karşısına da iki tane adamı almış. Onlara öyle imkanlar tanıyor ki karşısındaki o insanlar Allah ile Allah'ın müminler için cennette hazırladık, hazırladık, hazırladığı nimetlerle kabir azabıyla cehennem azabıyla mahşerdeki haşrolmanın olmanın sıkıntısıyla karşısındaki adamların alay etmesine kıkır kıkır gülmesine izin veriyor bazı insanlar ve bu insanlar dini sevdiğini Allah'ı sevdiğini Resulü sevdiğini iddia edip söylüyorlar bulundukları durum çok tehlikeli arkadaşlar Kişiyi küfre düşürecek, Allah'ın dininden çıkaracak kadar tehlikeli bir durum. Bu ayetin arkadaşlar, ayette bahsedilen, bahsedilen onlara sorduğunuzda onlar size derler ki bizler oynanıp, oynayıp eğleniyorduk derlerdi. Sen de, ona de ki, onlara de ki Allah ile ayetleriyle, Resulü ile mi alay ediyorsunuz? İlim ehli iki görüş beyan etmiş. Yani bu sözün sahibi olan kimseler kimler olduğu hakkında, kimler olduğu hakkında ilim ehliden bazıları demiş ki peygamberin ashabından olan bazı kimseler vardı. Bu sözü söylediler. Bu sözün karşılığında ne yaptılar? Mürted oldular. Ancak birçok ilim ehlinin tercih ettiği görüş bu değil. Diyorlar ki diğer bir görüşün sahibi olan ilim ehli onlar diyorlar münafıklardı. Yani bu sözün sahibi olan kimseler münafık kimselerdi. Hakiki manada mümin değillerdi. Peki onların münafık münafık kimseler idiyse Allah Teala neden onlara iman ettikten sonra kafir oldunuz diyor? Bunun cevabını nasıl ver vereceğiz? Anlayabildik mi işgal? Yani onların münafık olduğunu kabul ed edersek eğer. Bu sözü bu sözü söyleyenler münafıklardı dersek Allah Teala diyor ki La تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ ba'de imanikum İmanı bulduktan sonra küfre düştünüz, kafir oldunuz diyor. Nasıl imanı bulmak bu? Veya bunu nasıl tefsir edeceğiz? Veya alimler bunu nasıl tefsir ediyorlar? Burası da çok önemli. Diyorlar ki, münafıklar zahiran, zahir manada mümin hükmündeler değil mi? Yani onlara, İslam'ın hükümleri zahir manada onlara mümin olarak uygulanmakta. Öyle değil mi? Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların münafık olduğunu bilmelerine rağmen, bilmesine rağmen kalplerinde nifak taşıdıklarını bilmelerine rağmen onlara ne yapmıyor? Kafir, İslam'ın kafirlere uygulaması gereken hükümlerini uygulamıyor. Onlara İslam'ın Müslümanlara uygulanması gereken hükümler uyguluyor. Çünkü zahiran onlar Müslüman. imanı bulmuş kimseler gibi gözüküyor. Demek ki onların imanı buluşu, imanı bulduktan sonra kafir olduğunuz ayetinin tefsiri, yani sizler Zahirde. zahirde Müslüman olarak İslam'ı bulmuş imanı bulmuş olduktan sonra bu sözünüzden sonra artık zahirde de ne yapmadınız? Müna i̇man, <gülüyor> iman şartlarını yani imanın İslam'ın kurallarını hak edecek adam olmaktan çıktınız. Artık siz batınen zaten münafıktınız, Zahir zahiranda ne oldunuz? Mürted oldunuz yani kafir oldunuz. Kafir oldunuz. Yani bu ayette bu şekilde ne yapacağız? Ee, tefsir edeceğiz ki bu sözün sahiplerinin münafıklar olduğunu söylediğimiz takdirde imanı bulduktan sonra küfre düştüğünüz, kafir olduğunuz sözünü doğru şekilde ne yapalım? Anlayalım. Evet. Dikkat çekilen konuları da okuyalım. Bu pek büyük bir konudur. Zira o söz edilen şeylerle alay eden kimsenin kafir olacağını göstermektedir. Evet arkadaşlar bu çok önemli bir husus. Yani bazen duyuyorsunuz insanlar eğlenmek için Allah'ın azabıyla, cehennemle, cennetle fıkralar anlatmaya çalışıyorlar. Bunlar çok tehlikeli hususlar arkadaşlar biliyorsunuz. Bizim toplumumuzda bazı insanlar bunu cahilce yapabiliyor. Yahut adam Dinin emirlerinden bir emir ile dalga geçiyor. Ya diyor, yani bu sakal da nedir kardeşim? Maymun gibi olmuşsunuz. Maymun musunuz mesela? Yahut da işte paçaları kısa gördüğü zaman erkeklerin ya kadın gibi kadın gibi gitmişsiniz. Mina tek mi giyiyorsunuz? Nedir bu böyle gibi peygamberin sünnetiyle dalga geçer ise bir kimse. Ya Allah'ın diniyle bu da bu böyle bir şey mi olur? Yahut Allah'ın kevni Kainatta yarattığı şeylerle ya bu mevsimde de böyle şey mi olur kardeşim bu yani Allah'ınız da nasıl böyle yapıyor mesela gibi. Bu sözleri hep duyuyorsunuz değil mi öyle değil mi maalesef. Müslüman olduğunu söyleyen biz de inanıyoruz yani yahut gerçek manada apaçık bir şekilde yani Müslüman olduğunu kabul etmeyen insanlardan bu tür alayları bu tür istihzaları Allah'ın diniyle dalga geçmeleri duyuyorsunuz. Bunlar kişiye küfre götürür arkadaşlar. Çok tehlikeli Evet. Biraz bu oldu. hükmü kim olursa olsun Allah ile onun ayetleriyle ve Rasulü ile alay eden kimse hakkındaki ayetin tefsiri ortaya koyar. Evet. Laf taşıma ile Allah ve Rasulü için nasihat gereği birilerinin yaptıklarından söylediklerinden söz etmek arasında fark bulunması. Az önce beyan ettik yani bu sahabenin Avf i̇bn Malik duyduğunu gidip Peygamber aleyhisselatü vesselam hemen navi yetiştiriyor. Buradaki nemime değil. Nemime ne? İki kişinin arasını bozmak için laf taşımak. laf taşımak. Bu ayrı bir şey. Ama Allah için, Resulü için nasihat ayrı bir şey. E sen kardeşinin bir hata yaptığını görüyorsun. Bir hata söz sarf ettiğini biliyorsun. Onu gelip hocaya, ilim talebesi olan bir kimseye naklediyorsun. Diyorsun ki ya falanca böyle yaparken gördüm. Belki o bilmiyordur. Ona bir nasihat etsen. Babından Bundan böyle bir laf taşıyorsun. Bu nemimeye girmez. Nemime kişinin arasını bozmak, ara, iki kişinin arasında düşmanlık sokmak için söylenen sözlerdir ki bunun günahı çok büyüktür arkadaşlar. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu kimsenin cennete girmeyeceğini söylüyor. Bu kimsenin cennete, nemime sahibinin cennete girmeyeceğini söylüyor. Tabii ama Ehl-i Sünnet, yani bu büyük günah sahiplerinin falanca cennete girmeyecek diye vasf edilen günahlara sahip olan kimselerle ilgili hadisleri Nasıl anlamış, nasıl işaretmiş Onları hatırlıyorsunuz daha önceki derslerden. Beyan etmişti. Yani bu bahşaten direkt ne yapmayacak? Cennete girmeyecek. Yoksa bu hadislerde yani ebediyen cennete girmeyecek manası çıkmıyor. Evet, devam edelim. Yine Allah'ın sevip beğendiği affetme, hoşgörü, hasreti ile Allah'ın düşmanlarına takılması gerekli sert tutumun birbirine karıştırılmaması Aralarındaki farkın anlaşılması gereği. Evet yani affetmek önemli bir husus. Öğlen bir haslet, özellik. Ama yerinde olursa. Yani senin şiddet göstermen gereken. Tabii şiddet derken bazılarının yaptığı gibi orayı bombalamak, burayı patlatmak, suçsuz insanların ölümüne sebep olmak değil. Masum kanı dökmek değil. Yani tepki vermen gereken, meşru çerçevede, sınırlar içinde tepki vermen gereken bir yerde. Adam karşında Allah Resulü ile alay ediyor, dalga geçiyor ve sen de onun karşısında geçmişsin, gülüyorsun. Burada senin bir tepki vermen lazım. Karşındakini, ağzının payını vermen lazım. Susturman lazım. Yapamıyorsan kalkıp gitmen lazım. Bir tepki vermen lazım affedelim bunu. Hadi. Yani o, hala o adamla oturup gülüşüyorsan, sırtını sıvazlıyorsan, yüzüne tebessüm ediyorsan, bu erdem değildir. Bu zillettir. Burada senin karşındakine tavır takınman lazım. Evet. Mazeretlerden kabul edilmemesi gerekenlerin de bulunduğu anlaşılıyor. Evet. Kimi mazeretler var ki sahibi ne kadar sunarsa sunsun o mazeretleri. Ne olmaz? Kabul olmaz. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü, Allah'a ve Resulüne sövmekle ilgili bazı meseleler var. İlim ehli diyor ki, Allah'a söven bir kimse veyahut Resulüne bir söven kimse ne yapar? Dinden çıkar, mürtede olur. Ya Allah'ın kelamına, kitabına söven. Yani ben eee bu meseleleri yani ilim talebesi Olmadan önce Hayatımda hiç duymamıştım insanların Allah'a da Resulüne yahut Kitabına sövdüğünü Hatta bu meseleleri okurken öğrenirken Diyordum ki ya yani bir insan Allah'a söver mi kitabına söver mi Resulüne söver mi neden söver veyahut da böyle bir kimse var mı yani Şu yaşıma kadar e, Yani hiç görmemiştim ama zannedesem geçen yıllarda yani zati böyle direkt bir yerde duydum yani. O zaman anladım ki Subhanallah insanlar yani gerçekten Allah'a söven, Resulüne söven, dinine söven insanlar var. Bunlar insanı, o sözü sahibi olan kimseyi ne yapar? Allah'ın dininden çıkarır. O kimse mürted hükmündedir artık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir Yahudi, kadın, zannedesem kadın, Rasûlü'ne sövdüğü için bir sahabe tarafından ne yapılıyor? Öldürülüyor. Öldürülüyor. Yani Yahudi olması ona dokunulmuyor. Yahudi olup kafir olmasına rağmen ona dokunulmuyor. Rasûlü'ne sövdüğü için ne yapılıyor? Böyle Ama öldürmek, kanunu dökmek bugün bireylere düşen, fertlere düşen bir husus değil. Yani kalkıp birisi karşısında Rasûlü'ne söven bir kimse gördüğünde senin cezan mürtetsin. Senin cezan da ölümdür. Hadi ben de onu uygulayacağım diyemez. Bu çok büyük nedir? Bir hatadır. Bu senin üzerine düşen bir görev değil. Bu yöneticilere düşen o bölgenin e, hüküm sahiplerine düşen bir görevdir. Sen ilkaz edersin, uyarırsın. Ondan sonra oradan ayrılıp gidersin. Allah'a söven kimse, ilim ehli demiş ki Allah'a söven kimsenin tövbesi kabul olur mu olmaz mı? İhtilaf etmişler. Yani şu manada kabul olma olmaz mı? Demişler ki eğer tövbe, ed tövbe ederse Allah'ı sövdüğünü gördüğümüz bir adam var. Ve bu adam tövbe etmiş. Ve tövbe ilan ediyor. Ben de tövbe ettim diyor. Ne yapacağız diyorlar. Bir grup ilim ev diyor ki bunun cezası İslam'a göre nedir? Ölümdür. Tövbe etmiş olsa bile. De. Çünkü de tövbesi Allah'la kendisi arasındadır. Öbür tarafta Allah kabul eder etmez. Bir grup alimde diyor ki hayır Tevbesi ne yapılır? Yani tevbesi zahiren kabul edilir. tövbe ederse bırakılır. Resulü ile ilgili ise arkadaşlar Şeyh Hulusi'nin ilginç bir görüşü var. Diyor ki Allah'ın Resulü söven bir kimse tövbe etsin etmesin öldürülür. Çünkü diyor Resulü'nün hakkı allah Teala kendi hakkını ne yapar? Müdafaa eder. Ama Resulü vefat ettikten sonra bu hayattan ayrıldıktan sonra onun hakkının ne yapılması lazım? Gözetilmesi lazım. Ve ki o adam tövbe ettiğini söylese bile onun tövbesi ahirette Allah'la kendisi arasındadır. Ama dünyada diyor şeyhülislam Hulusi'nin cezası nedir? Ölümdür. ile alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallâhu mâ La Ilaha Illa ent estağfuruk ve tûbüleykü <gülüyor>